elbiseler giyecekler bölümü bölüm 117 yasaklanan ve tavsiye edilen renkler ve elbise türleri Ey Adem oğulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise yarattık Takva elbisesi, kalbin ve ruhun güzelliği utanma duygusu hayırlı işler vesaire ise sizler için daha hayırlıdır. Sizi sıcağa karşı koruyacak elbiseler ve savaşlarda düşmanların silahlarından sizi koruyacak zırhlar yarattık. 16, Nahl 81. Hadis 779 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbiselerinizden giyiniz. Zira elbiselerin en güzel olanı, beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Hadis 780 Semure'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbise giyiniz. Çünkü beyaz, daha temiz ve hoş görünümlüdür. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Hadis 781 Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orta boylu idi. Ben onu kırmızı bir elbise içinde gördüm. Hayatımda ondan daha güzel hiçbir şey görmedim. Hadis 782 Ebu Cuheyfe Vehb İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Mekke'de, ebtah denilen yerde, deriden yapılmış, kırmızı çadırında gördüm. Bilal elinde, Rasulullah'ın abdest aldığı kabıyla çadırdan çıktı. Sahabilerden bir kısmı, o su ile vücudunu ıslatıyor, bazısı da, Avuçla alıyorlardı o esnada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kırmızı bir elbiseyle dışarı çıktı Ben beyaz baldırları hala gözümün önünde gibidir Sonra abdest aldı Bilal ezan okudu Ben o sırada sağa sola dönmekte olan Bilal'in ağzını takip ediyordum al alessaleh Hayyâle hayye alel feleh diyordu. Sonra Rasulullah'ın önüne sütre olarak ucu sivri demirli bir asa dikildi. Peygamberimiz de öne geçip namaz kıldırdı. Sütrenin önünden köpek ve eşek geçiyordu da kimse onların geçişine mani olmuyordu. Hadis 783 Ebu Rimse rıfa'a temimi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzerinde iki yeşil elbiseyle gördüm. Hadis 784 Cabir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği gün, başında siyah bir sarıkla Mekke'ye girdi. Hadis 785 Ebu Said Amr İbni Hureys, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında siyah bir sarık olup, ucunu iki omuzu arasına uzatmıştı. O hali hala gözümün önünde gibidir Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında siyah bir sarık olduğu halde halka hutbe okudu Hadis 786 Ayşeden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sehûliye beldesinde, Yemen'de, imal edilmiş, üç parça beyaz pamuk beziyle kefenlendi. Bu üç parça içerisinde, gömlekle sarık yoktu. Hadis 787 Yine Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bir sabah üzerinde deve semerlerinin resimleri bulunan siyah kıldan dokunmuş desenli bir elbise olduğu halde evden dışarı çıktı. Hadis 788. Mugire ibne Şube, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Bir gece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yolculuktaydım. Bana, yanınızda su var mı? dedi. Ben, evet diye cevap verdim. Bunun üzerine deveden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geldi. Ben, tulumdan eline su döktüm. Yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Kollarını Cübbenin yerinden çıkaramadı da, cübbenin altından çıkarıp, iki kolunu yıkadı, başına mesetti. Ben, mestleri çıkarmak için elimi uzattım. Onları bırak, ben mestleri abdestliyken giydim, buyurdu. Ve üzerlerine mesh etti. Değişik bir rivayette, üzerinde, Yenleri dar bir Şam cübbesi vardı, şeklindedir. Bir başka rivayette ise, bu olay Tebük gazvesindeydi denilmiştir.